web adresinde bulabilir. info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekrem Altan bu programı bağımsızlar ekibiyle birlikte hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta yine Günseli Vaki ile beraber Arzu Arbak ve Beyza Boynu Delik'le konuşuyoruz. Çevrim içi 40 dakika üzerine konuşacağız. Yine bağımsızlarla konuşmalara devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Şerimci 40 dakika altı sanatçının pandemi döneminde kurguladığı bir platform. Ben de bir dönem parçası olmuştum. Sevgili Arzu, önce sana sormak istiyorum. Öncelikle platformun ismi nereden geliyor? Ve buradan başlayarak farklı sanat disiplinlerinden gelen bu altı kişi nasıl bir araya geldiniz? Öncesinde birbirinizi tanıyor muydunuz? Ve birazcık süreç olarak nasıl bir araya geldiğinizden bahsedersem. Tabii. tabii. Ee, öncelikle burada olduğum için çok teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum. Çevrimçi 40 dakika, senin de söylediğin gibi pandemi sürecinde oluşturduğumuz bir platform. Biliyorsunuz o süreç içerisinde e, hepimiz evlerimize kapanmıştık. Bir bilinmezlik içerisindeydik. Bütün sanatçılar tabii ki atölyelerini kapatmışlardı. Çalışma olanaklarımız kısıtlanmıştı. Ve Bizler de aslında bir şekilde... Birbirimize dokunabilmek için, birbirimiz ile iletişimde kalabilmek için, üretimlerimizi sürdürebilmek için, daha da önemlisi böylesine bir tanıklığı ifade edebilmek için bir araya gelme ihtiyacını hissettik. Kimler var? İlk başta ondan bahsediğim bu yapı içerisinde benim ve Günsel'in dışında Ayşe Can Kurtay, Firuza Şimşek, Işıl Güleçyüz ve Nur Gürel yer alıyor. Tabii ki de biz böyle bu yapıyı hop diye kurmadık. Yani daha öncesinde bizim bir çalışma pratiğimiz var. Birlikte geçirdiğimiz süreçler var. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir serginiz vardı galiba. Kusurlu bakış değil mi? Öyle evet. Bir yer. Evet. evet. Aynen öyle. onun daha gerisine de gidilebilir sanırım arzucum değil mi? Daha başlangıcı da var. Şimdi ta görsel konuşmalarından başlayan bir durum var. Evet kesinlikle yani görsel konuşmalar şöyle kısaca bilmeyenler için bahsetmek gerekirse fotoğraf diyaloğuna dayanan bir çalışma. Ben bir fotoğraf gönderiyorum sizden de bana. Görsel olarak fotoğrafla cevap vermenizi bekliyorum. Bu süreç bu şekilde devam ediyor. Ee, ve daha sonra tabii ki fotoğrafın kendi içerisindeki potansiyel dolayısıyla da bir aslında düşünme ve e, tartışma alanı da açmış oluyor bu çalışma. Bu çalışmaya çeşitli projeler çerçevesinde buradaki arkadaşlarım dahil oldular. Birlikte e, düşündük, birlikte ürettik e, bu e, süreç içerisinde. ve e, Çeşitli sergilerde yer aldık. Ondan sonra tabii ki bu düşünme alanı birlikte, üretme alanı o kadar hani e, güzel ve e, motivasyonumuzu e, yükseltiyordu ki tekrardan bir araya gelip bir sergi nasıl yapabiliriz, birlikte bir kurgu hazırlayabilir miyiz dedik. Dolayısıyla senin de Günsel'e bahsettiğin kusurlu bakışa. E, geldik. Bu kusurlu bakışta yer alan sanatçıların fotoğraflarla yaptığı diyalog, birbirimizle yaptığımız fotoğraflar üzerinden gerçekleştirdiğimiz diyalog, bu e, bu serginin kavramsal çerçevesini oluşturdu diyebilirim. Daha sonra bu fotoğraflar evet. üzerinden yapmış olduğumuz konuşmalar ondan sonra sürekli bir araya geldik ve fotoğraflar üzerine bu kavramsal çerçeve üzerine konuştuk ve daha sonra da herkes kendi disiplininde Çalışmalarını gerçekleştirdi ve böylece bir sergi oluştu. Bu tabii ki süreç odaklı bir sergi. Kendi içinde devinimi olan bir çalışmaydı. Bu da çok bize çok fazla şey kattı diyebilirim. Dolayısıyla oradaki Kusurlu Bakış sergisindeki deneyimi de çevrimiçi 40 dakikaya aktardınız diye anlıyorum Arzu. Evet evet yani hem birlikte düşünme ve çalışma pratiğimiz oluştu o sergiyle birlikte yani o süreçle birlikte diyebilirim ve böyle bir yapıyı aslında devam ettirmek istedik. Tabi tam o süreçte pandeminin olması bizim böyle bir yapıyı internet üzerinden Instagram üzerinde kurgulamamıza gerektirdi diyebilirim. Nasıl bir e, kurgu bu? E, aslında e, gene isim sırasına girdik e, buradaki sanatçılarla. İlk başta ben bir e, sanıyorum video işiydi. Video işimi e, yayınladım Instagram'da. Daha sonra benden sonra gelen Ayşecan e, ve e, aslında bu beş sanatçı benim işime cevap verdiler. Ve bu beş işi e, gene Instagram'ın hesabına yükledik. Daha sonra benden sonra gelen Ayşe Can'ın bana vermiş olduğu cevaba cevap verdik. Daha sonra Beyza geliyordu. Beyza'nın Ayşe Can'a vermiş olduğu cevaba cevap verdik. Bu şekilde 4-5 hafta sanıyorum bir çalışma gerçekleşti ve Instagram hesabında belli sayıda işler yer aldı. Ve daha sonradan da bu yapıyı aslında dışarıya açmaya da karar verdik ve bir e, davet mektubu hazırladık ve bu davet mektubuyla e, çevremizdeki sanatçıları e, bu yapı içerisine davet ettik. Onların yapacakları şey de e, Instagram hesabında yer alan işlere kendi işleriyle cevap vermekti e, ve bu. E, biz de onları yayınladık. Hangi işe cevap veriyorlarsa o işle birlikte tekrar yayınladık. Dolayısıyla bu kendi kendini aslında oluşturan, meydana getiren, çoğalan, evlilen bir yapıya dönüştü. Ve hala da şu anda devam ediyor. Hangi disiplinler var? Sadece fotoğraf ve video yok değil mi? Onun dışında işitsel ses de kullanıyorsunuz sanırım. Resim de var, performans da var sanıyorum referansla mı birbirinize davet gönderiyorsunuz? Nasıl oluyor o yöntem olarak Beyza? E, merhabalar tekrar bu arada. Aslında şöyle bir e, yatay yapılanma süreci başlattı bizim sanatçılar olarak aramızda. Zaten herkes kendi disiplinini üretebilecek halde değildi. Herkes evlerdeydi, atölyelere gidilemiyordu. Ve bunun sonucunda aslında galiba hepimiz deneysel ve başka yöntemler, başka pratikler bularak kendimize tekrar bir üretim alanı açmaya çalıştık. O yüzden de kendimizi de kısıtlamadık, katılımcıları da kısıtlamadık. Bizim dışımızda sonradan davetlerle onu birazdan anlatacağım davetlerle e, dahil ettiğimiz veya kendileri dahil olmak isteyen sanatçıları da kısıtlamadık. İşte ben e, Arzu fotoğrafçı e, fotoğraf pratiğinden iş üretiyor. Ben işte ressamım, heykel yapıyorum, başka disiplinlerde de iş üretiyorum ama e, aslında mecra dijital bir mecra olduğu için fotoğraf görselleri çıktı ama bir yandan e, bir word dosyası da olabildi kelimeleri kullandığım ya da ses dosyası Füruzan Şimşek ile bir işe beraber mesela Nurgürel'in kendi annesiyle otoportresini birleştirdiği ikili bir işi vardı. O iş cevap olarak Füruzan Şimşek o sırada Bodrum'daydı ben İstanbul'daydım. Beraber aynı şarkıyı söylemiş olduk. kayıtla birleştirdik ve o da bir e, onun cevabı da o şekilde çıktı. Aslında dediğim gibi biraz düşünme pratiğimizi açmak ve Sonuçta bir seriyi devam ettiriyorsunuz ama burada e, ters köşe, hiç beklemediğimiz, reaksiyon vermek istediğimiz veya bize bir şey hissettiren her noktayı kullanıp bambaşka işler üretmeye başladık. Ve e, bizim için zaten bu pratik çok e, yaratıcı noktalara getirdi her birimizi ve çok da iyi geldi herkese. E, dışarıdan katılan sanatçılarda da benzer bir şey oldu. Hatta ben neyi üreteceğim, ben nasıl bir iş yapacağım, ben hiç bilmiyorum çok heyecanlandım diyen sanatçılar da dahil oldu bu şekilde bize. Ve işte performans sanatçısı veya tiyatrocu bir arkadaşım aslında performans yapar diye düşünüyordum ama bir fotoğrafla katıldı, bir cevap verdi bize. Dediği gibi arzunu biz bir dört beş hafta kendi aramızda bu kurguyu devam ettirdik ama sonrasında hem bize soranlar olmaya başladı. Biz nasıl dahil olabiliriz bu oyuna? İşte oyun kavramı haline geldi çünkü herkesin bir şekilde kafasını İyi bir şeyle oyalamak isteği vardı. Ee, sonuçta biz atölyeler ziyaret ediyoruz, birbirimizi görüyoruz, sanatçılara açılışlara gidiyoruz. Bu böyle bir eksiklik, sosyal bir eksiklik de oluşunca buradan iletişim kurabilmeye başladık. İletişim ağı oldu ve çok yatay bir yapılanma içerisindeyiz zaten, çok demokratik. Bu e, kur, kurgunun kurallarını kurarken yaptığımız toplantıların haddi hesabı yok, çok ciddi süreler harcayıp. Buralardan devam ettik. Bu arada 40 dakikanın ismi Zoom toplantılarının 40 dakikayla sınırlı olmasından geliyor. İlk başlarda hep Zoom üzerinden gidiyorduk. Bir 40 dakika yapıyoruz yetmiyor. ikinci 40 dakikayı açıyoruz derken bir anda oluşumun adı buna döndü. Çünkü o kadar fazla toplantı yaptık ki çok ciddi bir oyun kurguladık aslında kendimize. Bu da hepimizi aslında motive etti o noktada. İşte evinde resim yapıp onun görselini de paylaşabildin ama dediğim gibi ses dosyası da devreye girdi ve başka disiplinleri de açmak da çok iyi oldu. Sadece niteliği iyi görmeye tutmaya çalıştık. Her birimizin bir diğerine vereceği cevap için çok fazla düşünmelerde oldu. Anlık ağabeyim buna hazır zaten cevabım dediğimiz noktalar da oldu. Ve bizi... O pandemi süreci boyunca eşlik eden enteresan bir yapılanma oldu. Bizle beraber devam etti. O da süreci paylaştı. Yani kurguda sürecin sonuna kadar geldi. Ve evrildi. Çünkü sürece dair başlamıştı. Süreç işte bitti mi, bitmedi mi, pandemiden çıktık mı, çıkıyor muyuz? Yani bu noktalardayız ama işler de evriliyor. Ve biz oyunun kurallarını dönem dönem değiştirmeye başladık. Hani şimdi işte kavram üzerinden gidelim dediğimiz bir nokta gerçekleşti veya işte tekrar görseller oradaki dosyalar üzerinden devam edelim dediğimiz veya ikisini birden kurgulayalım dediğimiz. İşte dışarıdan davet ettiğimiz veya kendi dahil olmak isteyen sanatçılara alanı açarken nasıl şartlar koyacağız dediğimiz bir e, yapılanma noktasına da geldik en sonunda. Beza sen oyun deyince aklıma e, Homo homologun aklıma geliyor e, oyun oynayan insan yani alışmış alışındığımız e, hayattan başka türlü olmak bilincinin aslında eşlik ettiği bir faaliyet e, dolayısıyla aslında dış dünyadan da o oyun oynama e, faaliyeti böyle farklı bir illüzyon da yaratıyor şeyi sormak istiyorum ben Arzu sana soracağım yani sosyal medyada başlattığımız bu platformdaki görsel diyaloglar ya, izleyici için nasıl bir etkisi var? İzleyici de oyuna dahil mi? Ya da şöyle de sorabilirim. Sizin kurguladığınız bu oyunun bağlamında hedeflediğiniz neydi? O bahsetmiş olduğum ilizyon mu? O görsel diyaloglar birer ilizyon mu? Yoksa gerçek hayattaki karşılığı ne bunların izleyici açısından? Bunu şöyle bir aslında e, e, yaşadığım deneyimle e, aktarayım e, ki görsel konuşmalarda benim deneyimim daha fazla. E, buradan aktardığım zaman şöyle diyebilirim yani e, bu oyun içerisinde olmak e, ve bu oyun evet belli kuralları var. Ama bir tarafıyla oyun oynadığınız mecra çok görsel ve dolayısıyla birçok yere gidebiliyor. Dolayısıyla sürekli e, bu oyun içerisinde olan kişi acaba karşımdaki ne düşündü, bu diyalog içerisinde neyi e, önceledi diye sürekli bir düşünme alanı içerisine giriyor. Ve e, oyun ve zevkli bir şekilde devam ediyor. Ben bu e, görsel konuşmalar çalışmasını izleyiciyle buluşturdum, sergilediğim zaman çok enteresan bir şey oldu. Gelen kişiler bir kere... O benim o pano üzerinde diyebileceğim o kadar fazla zaman geçirdiler ki onlar da bir şekilde oyuna dahil oldular. Bundan sonra bu fotoğraf gelmiş. Burada neden onu düşünmüş gibi bir takım çıkarımlarda da bulunmaya başladılar. Ve daha sonra da şunu düşünmeye başladılar. Yani biz bu oyun içerisinde olan kişileri tanımak istiyoruz. Onların düşünceleri nelerdi diye. Dolayısıyla ister istemez böyle görsel bir bağlam oluşturur Yani bir işi biz o platforma aktarıyoruz ve ona gelen cevap bir bağlam oluşturuyor. Ama diğer taraftan o aynı işe başka biri de başka bir şekilde cevap veriyor. Dolayısıyla o oluşan bağlam bir şekilde sekteye de uğrayabiliyor. Öyle bir durum da var. Dolayısıyla bu izlek içerisinde yer almak ve bu izleyi takip etmek çok enteres. E, beni açıkçası çok hey şey yapıyor, heyecanlandırıyor. Tabii bizim Instagram içerisinde bunu direkt görmek çok. E, Instagram'ın kendi içerisindeki durum dolayısıyla, yapısı dolayısıyla çok kolay değil. Ama bunu biz işte şimdi atölye sergilerine taşımayı düşünüyoruz bölüm bölüm. Dolayısıyla buradaki yapı, o akışı daha net görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Peki bu Instagram'ın mecra olarak kullanılması aslında yeni bir durum yani hem bir çözüm olarak geliyor ama kendisi de yeni öneriler getiriyor olsa gerek yani sizin pratiklerinizi de değiştiriyor. Bir yandan Beyza'nın söylediği mesela farklı mediumları kullanmaya başladı sanatçılar ama bir yandan fotoğraf bile çekiyor olsanız Instagram için fotoğraf çekmek başka bir fotoğraf gözünü gerektiriyor. Dolayısıyla bu mecranın yani mediumun getirdiği veya götürdüğü şeyler neler sanatsal tarafından bakınca? Bir de tabii bunun şeyi var, böylelikle daha fazla izleyiciye ulaşabildiniz mi? İzleyiciyle kurduğunuz diyaloğu değiştirdi mi? Aslında şöyle söyleyebilirim, bizim e, tabii ki o diyaloğu bir yerde değiştirdi. Çünkü bizim kendi alışkın oldukları disiplinlerimizin dışında iş ürettiğimizi görmek veya bunun işe döndüğünü görmek, yaptığımız reaksiyonların aslında çok ciddi sanatsal iddiaları olmayan ama bir şekilde sanatsal reaksiyon haline gelen işleri görmek herkese ilginç geldi. Onu söyleyebilirim. Bir yanıyla da Instagram tam da bu dönemin mecrası belki de. Çünkü herkesin sonsuz bir şekilde veri akışında ve hatta görsel çöplüğün içinde bulunduğu ama aradan çok faydalı şeyler, çok görülesi görsellerde gördüğümüz, bilgiyi de edindiğimiz ama bir taraftan da çok da zihnimizi yoran bir mecra. Ama bu en mantıklı mecraydı bu durumda bizim için. Yani başka bir sosyal medya değil de Instagram'dı bunun mekanı. Çünkü zaten herkes mekansızdı. Herkes daha sanal bir ortamda birbirle iletişimmek durumundaydı. Bu, bu açıdan böyle bir platformu aslında deneyim paylaşmak veya e, ticari bir şeyler paylaşmanın dışında kullanmak bizim için çok da hani anlamda hem mütevazi hem de e, İlham verici oldu diyebilirim. Hatta başka sanat platformları da çıktı. Aslında biraz dertleşme adına da çıktı. Sanatçıların ne yaşadığı, gündemlerinin ne hale geldiği, işte üretim pratiklerinin nasıl evrildiği bu pandemi sürecinde, evlere kapanmanın herkesi duygusal olarak nasıl etkilediği adına duygusal, duygusal ve deneyimsel paylaşım platformu haline de geldi. Ama biz de dediğim gibi herkesin kişisel reaksiyonlarını verdiği, bir şekilde sanat olma zorunluluğu olmayan ama sanatı içeren cevaplarla birbirimize tepkilerimizi ve iletişimimizi yarattığımız bir noktaya gelmiş olduk biz hep beraber. Bir de ben şunu ekleyebilirim belki. Tabi atölyelerimizi kapattığımız için çok kısıtlı bir alan içerisindeyiz. Dolayısıyla o kısıtlı alan içerisinde belki yaratıcılık da başka bir şekilde Evrilebiliyor. Hiç kullanmadığınız şeyleri kullanabiliyoruz ya da etrafımızda ne varsa. Dışarı fotoğraf çekeceksiniz ama dışarı çıkamıyorsunuz. E, ev içerisindeki bir takım şeylerle bir şeyler yaratmaya belki çalışıyorsunuz. Ve e, en önemli bence sıhhaltıcı şeylerden bir tanesi de böyle bir dönem içerisinde bunu ifade etmeye çalışmak diye düşünüyorum. Peki e, bu çerimcik 40 dakika... E, sosyal medyada başladı ve şimdi bir sergi de planlıyorsunuz. Peki bundan sonra nasıl devam edecek Arzu? Yani yine e, sosyal medya üzerinden ilerleyen ve e, çünkü pandeminin etkileri artık yani mekanlar açıldı. E, o bir geçici bir süreçti. Nasıl devam edecek bundan sonra? Yine sosyal medya üzerinden devam edip bir sergiyi mi dönüşecek? Biz bundan öncesinde de yani e, genellikle bir akış içerisinde olmak ve gündemi takip etmek e, gibi bir e, izleyi sürdürüyoruz. Yani e, dolayısıyla da şu andaki geldiğimiz noktada şimdi e, o ilk başta yaptığımız e, çalışmalara tekrar dönüp bakmak istiyoruz. O e, akışı tekrar görmek. Ve bu akış üzerine biraz düşünmek, o zamanları şimdiden iyi istiyoruz işin açıkçası. Ve bundan sonraki sürecimizi de aslında bu akış üzerine yaptığımız konuşmalar ve düşünceler oluşturacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de bunu daha açmayı, daha geniş bir kitleye ulaştırmayı istiyoruz. Ama bunu akış belirleyecek ya da günden belirleyecek diye düşünüyorum. Bir de e, hani Ekmen şey diye sordu hani çok fazla insana ulaştınız mı diye belirli bir kesime ulaştığımızı düşünüyorum ama bizim öncelikle amacımız işte çok geniş kesimlere ulaşalım ve e, oradan da devam edelim. Böyle bir amacımız yoktu aslında yani e, biliyorsunuz bir de e, bunun için bunu Eğer amacınız bu olduğu zaman çok fazla performans göstermeniz lazım. İşte yok canlı yayınlar, şeyler. Burada bir süreci yaşamak, birbirimizle temas edebildiğimiz noktalarda temas edebilmek, farklı sanatçıları tanıyabilmek dahil olan. Benim en büyük kazanımım oydu mesela. Hiç tanımadığım, işlerini görmediğim, sanatçıları görme olanağım oldu. Onların işleri üzerine düşünme olanağım oldu. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de aslında bizim tanıdığımız sanatçıların kendi pratikleri dışında nasıl ürettiğini görme şansımız oldu. Kendimize evet. bakar gibi. Ve aslında biz orada bir günce tuttuk. Hani onun ilk baştaki amacı hani o dönemi beraber paylaşmak evlerimizden işte gidemediğimiz atölyelerimize tabii ki itafen evlerimizden bir dönemin kişisel güncelerini tutmaktı bir taraftan da ve o temas gerçek anlamda temas edemediğimiz için Instagram'daki hesabımız üzerinden, işlerimiz üzerinden temas edip herkesin o duygu aktarımı, oradaki deneysel ve düşünsel aktarımının nasıl bir ötekinde, bir devamındaki sanatçının işinde, kişinin işinde dönüştüğünü de görmekte. Arzun da dediği gibi tek bir işe verilen bir sürü farklı reaksiyon var. Herkese başka bir şey ifade ediyor. Herkes kendi deneyimi üzerinden görüyor çünkü oradaki koyulan işi ve bunun bir de daha da ötesine de geçiyor. Çok daha eski işlere bir anda cevaplar gelebiliyor. İşte ilk haftamızdaki bir işe bu hafta birisi cevap ya verebiliyor. Çünkü bakmış, incelemiş ve ona dokunan bir yeri olmuş ve biz de bu oyun kurgusunda katılmak isteyen insanlara davetimizi gönderirken bunu yazıyoruz aslında size temas eden, dokunan bir işe vereceğiniz reak reaksiyondan bahsediyoruz. İşte bu oyun kurgusunun nasıl geliştiğinden biraz bahsediyoruz. Çoklu cevaplardan bahsediyoruz. Yani dediğim gibi bunun kurgusunu biz uzun sürede hazırladığımız için içimize çok sinen şekilde evrildi zaten. Ve e, hatta bunun sergisini bile bir galeride değil yine atölyede yapmak istiyoruz. Çünkü bu deneysel bir süreç. Başka bir pratik nokta bizler için. Hani bunu da e, oradan sonrasında göreceğiz tekrar nereye evrilecek. Ama kendi evet. akışında zaten devam ediyor. Bu pandeminin iyi taraflarından bir tanesi galiba bizim kültürümüzde pek de olmayan ortak çalışma pratiklerini geliştirdi. Evet. Artık siz her evet. bir birey, tekil sanatçı olarak değil de hakikaten üretimini de o ortaklık üzerinden ve o ilişkiler zinciri içerisinde yapmaya başladı. Bu herhalde kazançlardan bir tanesi. Evet. Biz e, Instagram hesabımıza gelen mesajları, mailleri, işte oradaki ben de katılmak istiyorum veya işim şu, şuna cevap denilen mesajların hepsini biz zaten e, ortak bir şekilde cevaplıyoruz. Kim müsaitse o anda o cevaplıyor. Hani öyle bir tekillik de oluştu. Hani ben Şerim 40 dakika olarak orada var oluyorum, Beyza olarak değil. E, bu da bizim için aslında iyi bir e, deneyim alanı bahsettiğim gibi. Bir de ben şeyi de e, Ekmel söyleyince aklıma geldi. Şunu da eklemek istiyorum. E, bir de burada hani bir işe cevap verirken diğer e, işe müdahale de oluyor bazen. Yani oradaki e, görseli alıp üzerine Başka bir video koymak gibi. Dolayısıyla başka işleri sanatçılar, diğer sanatçıların işlerine müdahale etmeye de başladılar. Dolayısıyla bu aslında bizim o korunaklı ve e, sabit alanımızı da kırmaya başladı. Bu da çok değerli. Ben de şimdi ondan bahsedecektim. Ee, bir anda hem böyle bir Ekmen'in söylediği gibi kolektif, bir şekilde hareket etmeye zorladı ee, ve buna alıştık pandemide. Bir yandan da bu tarz oyunlarla da aynı zamanda e, üretecek olan kişinin diğer kişilerin işlerini incelemesine de olanak sağlıyor. Beyza'nın söylediği gibi en başta üretilen bir işe bakmayı e, da gerektiriyor belki de. Dolayısıyla çok hızlı tükettiğimiz... E, bir dünyada her şeyi geri dönüp tek tek inceleme olanağı da veriyor. Dolayısıyla bu süreç platformları, süreç projeleri benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü sürecin kendisi yani oradaki sanatsal bağlam aslında sonuç değil, bir sergi değil, bir izleyiciyle buluşma hedefinden ziyade o sürecin kendisi olmuş oluyor. Evet bunları aslında katılımcı sanat projeleri olarak da düşünebiliriz. Yani siz altın şirketi çıksanız bile bir ortaklık orada var ama sonra insanların katılımıyla ortaklık büyüyor ve bu süreç içerisinde. Ben kısaca şunu söyleyebilirim. Buradaki yapılanma Beyza'nın biraz önce söylediği gibi aslında köksak gibi yayılan, genişleyen ve yatay düzende, hiyerarşik değil yatay düzende ilerleyen bir yapı ve biz bunu çok önemsiyoruz ve bu yapıları nasıl çoğaltabiliriz ve bunların izleyiciyle buluşma olanaklarını nasıl sağlayabiliriz bunun üzerinde düşünüyoruz. Evet peki çok teşekkürler. Sanıyorum zamanımızı tamamladık. Bu hafta Sevgili günseli İbaki ile Arzu Arbak ve Beyza Boynu Delik ile Çevrim 40 dakika pürettiği üzerine konuştuk. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.